Operatorluk Hazinesi Padişahlar, çok büyük tarihi, maddi ve manevi değere sahip olmalarının yanı sıra, her biri birer sanat eseri niteliğinde olan hazine eşyasını törenlerle seyrederler ve eclat yadigarı olan bu hazineyi daha da zenginleştirmeye özen gösterirlerdi. Hazine eşyaları sandık ve dolaplarda muhafaza edilir. Bu sandıklar ve dolaplar ancak padişahlar hazineyi ziyaret ettiklerinde açılırdı. Sultan Abdülmecid 1839-1861 döneminde bu usul bozularak hazine eşyalarından bir kısmı teşhire konulmuştur. Sultan Abdülaziz 1861-1876 ve Sultan I. I. Abdülhamid 1876-1909 zamanlarında da hazine eşyalarının teşhir edilmesine devam etmiştir. İşte Osmanlı padişahlarına ait değerli eşya ve paranın saklandığı Enderun hazinesi, Hazine-i Hümayun Bölümünde bugün söz konusu hazine eşyaları sergilenmektedir. Topkapı Sarayı 1924'de müze olduktan sonra hazine eşyası sınıflandırılmış ve bu sınıflandırma doğrultusunda müze birimleri oluşturulmuştur. Saray hazinesinin büyük bir bölümünü elçi kabullerinde, sultanların evlilik merasimlerinde, doğumlarda ve şehzadelerin sünnet düğünlerinde padişahlara takdim edilen hediyeler oluşturur. Hazinede bulunan bu hediyelerden bazıları dünyanın dört bucağından getirilmiş olan hediyelerken, bazıları yerli sanatkarların padişahlara sunmuş oldukları ve karşılığında onlardan ihsan ve destek görmelerini, yeni siparişler almalarını sağlamış olan eserleridir. Öte yandan padişahlar da zaman zaman yabancı ülke hakimlerine hediyeler göndermişlerdir. Ancak bu hediyelerden bazıları çeşitli nedenlerle yerlerine ulaşamamış ve saray hazinesine geri dönmüştür. Sultan Mahmud tarafından Nadir Şaha gönderilen zümrütlü hançer ile zümrüt ve elmaslarla süslü ok ve torbaları, saraya geri dönen bu hediyeleri teşkil eder. Saray hazinesinde bulunan diğer eserler arasında devlet adamlarının ölümlerinin ardından hazineye dahil edilen kıymetli eşyaların ve ganimetler de bulunmaktadır. Ayrıca Safavi hükümdarlarından Şah İsmail'e ait kemer Pazubent ve Kupa ile Erken Safevi dönemi maden işçiliğinin en gözlü parçalarından olan kaplar saray hazinesindeki ganimet eşyalarındandır. Topkapı hançeri üzerinde çok değerli zümrüt ve elmasların yanı sıra Londra'da üretilmiş bir saatin bulunduğu bu hançer, Topkapı Sarayı Müzesi'ni soymaya dair bir planı konu alan Oscar ödüllü Topkapı, 1964 filminde geçen olayların merkezinde yer almıştır. Hançerin gerçek hikayesi de ilginçtir. Hançer Sultan Mahmud tarafından Nadir Şah'a hediye edilmek üzere yaptırılmıştır. Ancak Şah'ın ölümü nedeniyle Topkapı Sarayı'nın hazinesine iade edilmiştir. Saray hazinesinde bunların yanı sıra, Cumhuriyet'in ilanından sonra Yıldız Sarayı'ndan getirilmiş olan eserler de yer almaktadır. Padişahların heze, Muhammed'in kabra için yaptırarak Medine'ye göndermiş oldukları eşyalarda hazinede bulunan eserler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu eşyaların arasında, Sultan ı Murat, 15, 74, 15, 95 tarafından yaptırılmış altın ve cam askı kandil, Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmış bir çift, üstü elmaslarla bezeli ve kitabeli som altın Şam'dan özellikle dikkat çekicidir. Sultan Abdülmecid'in kızı Cemil'e Sultan tarafından gönderilmiş altın üstüne Eminekar-ı Buhur'dan ve Gülab'dan da bu eşyaların arasında yer alır. Söz konusu eşyalar, Birinci Dünya Savaşı sırasında Hicaz muhafızı olan Fahrettin Paşa tarafından, korunmaları amacıyla hazineye geri gönderilmiştir. Değerli taşlarla bezeli hazine askıları, tahtlarda, sultanların oturduğu odaların kubbe ve tavanlarında, geçtikleri kapıların girişlerinde kullanılmış olan süs unsurlarıdır. Ayrıca Hezeh, Muhammed'in Medine'deki türbesi için yaptırılmış olan askılar da vardır. sultan Ahmet 16-03-16-17- Sultan I. -I, -I. Mustafa, 1757-1774, Sultan I. Abdülhamit 17-74-17-89, Sultan I. -I, -I. Selim, 1789-1807, Sultan I. -I. Mahmud, 1808-1839 ve Sultan Abdülmecit, 1839-1861 tarafından yaptırılan askılar ise üzerlerindeki tura ve kitabeleriyle tanınırlar. Sorguçlar Osmanlı padişahlarının ve şehzadelerinin kullandıkları takıların başında gelir. Üzeri zümrüt, yakut, elmas ve ince işlemeli altın sorguçlar, zarif kuş tüyleriyle beraber kavukların üstüne takılırdı. Daha az gösterişli olanları ise devlet adamlarına aitti. Hazine silahları, kılıçlar, hançerler, pala, yatağan, ok veya torbaları, zehgirler, ok atma yüzükleri, miferler tabancalar, kale tüfekleri ve topuzlardan oluşur. Değerli taşlarla süslü bu eserler arasında en öne çıkanları şunlardır. Yavuz Sultan Selim'in, 15,08, 15,20, Necef Kabzalı, Kitabeli Hançeri, Kanuni Sultan Süleyman'ın, 15,20, 15,66, Metal işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan Kitabeli ve Usta imzalı Yatağanı, Alman İmparatoru I'ı. Wilhelm'in Hediyesi Tabanca. Hazine bölümünde mevcut olan eserler arasında, Hazinenin birinci odasında sergilenmekte olan tahtlar en önemli yere sahiptir. Culus ve bayram törenlerinde kullanılan, ceviz üstüne som altın evhalarla kaplı, üzerinde zeberceklerin kakılı olduğu taht, bayram tahtı, 16. yüzyıl kayıtlarından varlığını bildiğimiz altın tahtın tarifine uymaktadır. sultan Ahmet'in, 1603-1617 Arife tahtı ise, Osmanlı sedefçiliğinin eşsiz örneklerinden biridir. Ceviz üstüne bağ, sedef ve kıymetli taşlarla tezyin edilmiş olan bu taht, bir dönem sedefkarlık da yapan Mimar Mehmet A tarafından yapılmıştır. Öte yandan, Sultan-ı ve Murat, 16, 23, 16, 40, tarafından Bağdat seferinde kullanılan taht, Abanoz ağacından yapılmıştır. Üstü sedef ve fildişi kakmalı olan bu taht, form olarak bayram tahtına benzer. Sultan-ı Mahmud'a, 17, 30, 17, 54, İran hükümdarına Şah tarafından diplomatik armağan olarak gönderilen ve yıllarca Şah İsmail tahtı olarak bilinen taht ise ağaç üstünde mineli ve mücevherli altınlarla kaplıdır. Tahtın biçimi ve yapımında başvurulan kuyumculuk teknikleri bu tahtın 18. yüzyıl Müslüman Türk İmparatorluğu Babürler döneminde Hindistan'da yapıldığını göstermektedir. Hazinede bugün mevcut olan eserler genellikle 16 ila 19. yüzyıllara ait olmakla birlikte Hazine, Bizans, Memlük ve Selçuklu dönemlerinden eserler de içermektedir. Bunların arasında, Heze, Yahya'nın, Bizanslılardan kılan ve mücevherli mahfazalar içinde bulunan kafatası, el ve kol kemiklerini, 14. yüzyıla ait Memlük kandillerini ve Selçuklu dönemine ait, ahşap oymacılığının şah eserlerinden olan, Kitabeli Ulu Bey çekmecesini saymak mümkündür. İmparatorluk ekonomik sıkıntıya düştüğünde zaman zaman bazı hazine eşyalarının bozdurulmuş olduğu ve bu paranın yeni ihtiyaçlar için kullanılmış ya da harcanmış olduğu bilinmekte, ancak değeri yüksek sanat eserlerine ve eclat yadigarı olan eşyalara el sürülmediği anlaşılmaktadır. Kaşıkçı elması, saray hazinesinde özel isimleri olan tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhurudur. 86 karat olan bu armut biçimindeki elmasın etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrilidir. Birçok elmas uzmanı Kaşıkçı Elması'nın 19. yüzyıl başında kaybolan tarihi pigot elması olabileceğini kanıtlamaya çalışmıştır. Ancak bu elmasın 1680'lerin başında saray hazinesine satın alma yoluyla girdiğini bir uznamede olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter yer alan kayıttan öğreniyoruz. Kaşıkçı Elması'nın saraya girişi hakkında çok değişik görüşler ileri sürülmüştür. Ancak bu görüşler içinde en kabul edilebilir olanı Sultan-ı ve Mehmet 16-48-16-87 döneminde defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın kaleme aldığı zübde-i vekayyat olayların özü adlı eserde ileri sürülen görüştür. Mehmet Paşa bu eserinde 1090, Mayıs 1679, olayları sırasında kaşıkçı elmasının bulunuş öyküsünü şöyle anlatır, Erikapı semtindeki çöklükte yuvarlak bir taş bulunmuş ve yaymacı 3 kaşığa değişerek kırdavat arasına bırakmıştı. Sonra gösterdiği kuyumculardan birisi bu taşı 10 akçiye satın almış ve kendi meslek taşlarından birisine göstermişti. Taşın elmas olduğu anlaşılınca o da hisse talep etmiş, bu yüzden aralarında münakaşa çıkmış, sonunda olay kuyumcu başıya aksetmişti. O da her iki kuyumcuya birer kese akçe verip taşı ellerinden almıştı. Daha sonra Veziri Azam Mustafa Paşa Hazretleri bu taştan haberdar olmuş ve kuyumcu başıdan almaya karar vermişti. Ancak vaziyet padişaha aksetmiş, o da bu taşın saraya gönderilmesini emretmişti. Hasılı, taş meydana çıkarılıp, işlettirilince 84 karat büyüklüğünde eşsiz bir elmas olduğu anlaşıldı ve padişah tarafından zapt edildi. Bu vesileyle kıyımcı başıya kapıcı başılık ve birkaç kese akçe ihsan edilmiştir. Söz konusu elmasın 84 karat ve 86 karat olarak kayıtlarda değişik geçmesinin nedeni metrik ve antik karat sistemleri arasındaki farktan ileri gelmektedir. Sultanlara gönderilen armağanlar Sultanlara gönderilen armağanlar arasında şunları sayabiliriz. Hint işi taht, henüz şehzadeliğinde Sultan Abdulaziz'i Hint Müslümanları tarafından gönderilen, değerli taşlarla süslü, minile iki küçük heykelcik, Sultan Abdülhamid'e 25. Saltanat yıl dönümü armağanı olarak İran Şahı Muzafferiddin tarafından gönderilmiş olan değerli taşlarla bezeli kılıç, Rus Çarı Nikola'nın gönderdiği Faberge imzalı. Üstünde değerli taşlarla süslü bir arma bulunan yeşim kap, Fransa'dan gönderilen ibrik, Leen ve sehpası, Hint Müslümanları tarafından hediye edilen elmaslarla süslü abanoz baston.